Hazreti Ömer Efendimiz birilerinin hissiyatına tercüman olarak öyle dedi. Hayır o gelecek küfrün burnunu kıracak. Bu daha sonraki büyük zatların vefatında da duyulan, hissedilen şey olmuştur. Belki Şah-ı Geylan'ın irtihal-i darbeka buyurduğunda, İmam Rabbani Hazretleri irtihal-i darbeka buyurduğunda, Bediüzzaman'ın vefat ettiğinde kendine yürekten bağlı olan insanlar o zatların eda edecekleri misyon açısından Hayır mümkün değil ölmesi. Çünkü daha burnu kırılması gerekli olan şeyin burnu kırılmadı. Küfrü mutlakın burnunun kırılması lazım. Nifakın ölmesi lazım. İnsanların, insan olarak yaratılmış bu şerefli mahlukun küfür kirinden, nifak kirinden arınması lazım. Bu zat henüz o kurnaları hazırlayamadı yani. Demek vazifesi bitmedi. İşte Efendimiz'e de sallallahu aleyhi ve sellem Böyle bakıyor olabilirler. Fakat Hazreti Ebubekir Bekir gibi çok basiretli insanlar. Evet o da o hicranı içinde duymuştur ama fakat basiret öncelikli yaşamış sürekli. Hislerini hiç yenilmemiş. Dinini mantığıyla beraber götürmüş bir insandır. O yönüyle eşi menendi yoktur. Hiç kimse onunla boy ölçüşemez. İki buçuk seneye üç asırlık meseleyi sıkıştırmıştır. Onun o dönemde yaptığı o icraat en güçlü devletlerin üç asırda yapamayacağı şeydir. Mübalağa etmiyorum ben. On bir tane irtidat hadisesinin hakkından gelmiştir. Kıpkızıl orduların hakkından gelmiştir. Allah'ın izniyle. iki büyük devletin başına da iyi seçtiği kumandanlarıyla balyoz gibi inmiştir. Ve onlara İslam'ın güzelliklerini gösterme ortamını, zeminini hazırlamıştır. O arenada onlara insanlığın iftihar tablosunu ifade etmiş. Gönüllere inşirah salmıştır. Basiretli insandı. O tuz basar gibi yarasına o tuzu bastım İçe alarken ve muhammedun illa rasul kat halet min kablir O bir resuldür. Ondan evvelde çok peygamber geldi geçti. Ne zannediyorsunuz siz? Her kim ona tapıyorsa bilsin ki o vefat etti. Kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki o bakidir, o ezelidir, ebedidir. Bir mümin düşüncesi, mümin mantığı. His, heyecan o mevzuda. Bütün iç durum aklın, mantığın muhakemenin eline veriliyor. Atbaşı götürüyor hepsini. Ne kadar seviyor fakat o kadar da mantığıyla hareket ediyor. Ama hepsi şok olmuştu. Onun o hudbesiyle kendilerine geldiklerinde misyonlarını bir kere daha hatırladılar. Vazifelerini hatırladılar. O zat bir vazife görmek için, bir misyon eda etmek için gelmişti. Vazifesini yapmıştı. Ve sonra da Allah'a yürümüştü. Uçmuştu, kanatlanmış. Meleği aileye. Hepsi birdenbire hatırladı onu. Bu onun getirdiği mesaja ciddi bir sadakat duygusuyla sahip çıktılar. Bundan sonra bize çok iş düşüyor. O o mübarek omuzlarını aldığı vazife demek bundan sonra onu taşıyamasak bile fakat bütün ağırlığıyla bizim omuzlarımıza yükleniyor demişlerdi. Çok şey hatırlatmıştı. Bir yani ikincisi Allah onu da aldığına göre hepimizi alacak. En iyisi mi alınacak bir insan tavrıyla hareket edelim. Nerede karşımıza çıkacağı belli değil bu meseleler onunla beraber olmayı düşünüyorsak orada kim düşünmez ki Allah o mahiyeti nebeviye mazhar eylesin. Öyleyse bence o mahiyete koşmak lazım. İşte bunu da hatırlatıyordu. Onun yolunda onun getirdiği dava uğrunda ölmek lazım. O terminolojiye değişik şeyler getirmiş, vaz etmişti. Şehitlik gibi ve şehitlerin ölmemesi gibi şehitlerin sorgusuz cennete girmesi gibi gazilerin yüksek payesi gibi şeyler, o güne kadar çok bilinmeyen şeyler kazandırmıştı Müslümanlara. Ve Müslümanlar bunlara bağlı, hayatlarını ondan sonra öyle sürdüreceklerdi. İlahi kerimetullah'ta bulunacaklardı. Karşılarına engeller çıkacaktı. Kandan irinden deryalarla karşılaşacaklardı. Dalacaklardı onlara. Bazıları geçecek, bazıları içinde kalacaktı onun. Şehit olacaktı ve hepsi için vadi nebevi vardı kaynağı çok güçlü metlu gayrimetlu vahyile müeyyed Allah Resulü vardı işin arkasında dolayısıyla onun getirdiği mesaja inançlarını ortaya koyuyorlardı daha sonraki hayatlarında ona gerçekten inandıklarını ortaya koyuyorlardı ve çok zor şartlar altında çünkü dönen bazı zayıf karakterli insanlar da vardı Ganimetle Müslüman olan insanlar vardı. Ülufe ile farklı, ekisrada utufetlerle Müslümanlığı seçen insanlar vardı. İreti duruyorlardı. Pamuk ipliğiyle ile bağlıydılar bunlar. Bunlar devrilecek gibiydiler ve çoğu devrildi bunların. Şimdi sağında solunda devrilen insanları da gören bir insan daha bir kıvamında olması lazım ki ayakta dursun. İşte onlar Allah'ın izniyle bunu başardılar öldükten sonra dirilmeye inanarak dünyalar yıkılsa başımıza, gök paramparça olsa, Efendimiz de gitse, Hazreti Ebu Bekir de gitse, Ömer de gitse, Osman da gitse, Ali de gitse, değil mi Allah baki? Biz bakiye sırtımızı dayamışız. Allah'ın izni inayetiyle başarılı oluruz. Mülahazalarını uyarmıştı onlarda. Ama bir şok yaşadıkları hep onu derinden derine yad ettikleri Enes'in mülazalarını hatırlayacak olursanız, rüyamda görmediğim hiçbir gece yok diyor. Öyle derince de düşünüyorlardı. Ama onun getirdiği şeyleri ikam etmek için de hiç vazifeden olmuyorlardı. Yani en yakınından onu çok yeni tanımış, az tanıyan insanına kadar herkes ona karşı ciddi bir iştiyak içindeydi. Hani diyor ya İmam Malik Namı Celili Muhammed'i zikredilince ki üklüm oluyor bu ve etrafındakilerine ağır geliyor bu yahim diyorlar. Her anışında böyle öyle bir zrafi yaşıyorsun ki atıyor siz bir Muhammed'im ne münkediri görseydiniz Bekka onun adı çok alayan adam tabiinden görseydiniz diyor ben halimi yadıkamazdınız. Azını alamazdı neredeyse. Biterdi onu aldığı zaman kendinden geçerdi. Niye ağlarlardı bu insan? Anası bir gün ona şöyledir. Oğlum çocukluğundan bu yana seni biliyorum. Ben tırnak ucu kadar günah işlediğine şahit olmadım. Neye ağlıyorsun ben de bilmiyorum onu diyordu. Ama o Muhammed İbni Münkedir adından daha ziyade tabakata Bekka unvanıyla. Yüreğini yırtarcasını ağlayan insan unvanıyla. Bir onu görselerdi, peygamberin namı celili zikredildiğinde ne hal alınması lazım geldiğini anlarlardı diyor. Öyle derin bir iştiyak vardı. Hepsinde öyle bir iştiyak vardı. Ebu Hüreyre'den Hazreti Ömer'e kadar, ondan Hazreti Osman'a kadar, ondan Hazreti Ali'ye kadar. Hazreti Ali zannediyorum bir altı ay kadar aklını başına toparlayamadı yani. Fatıma validemiz Allah alem bana göre o hicranla gitti çünkü vefat ettiği zaman izdivaç yaptığında 15 yaşında vardıysa ilk Medine günlerinde vefat ettiğinde 25 yaşında anam ancak kovardı olsun 26-27 yaşında fakat ahirete de derince inanıyordu Efendimiz ona benim bir parçam buyurmuştu bir dam benim bir parçam. Ama geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in merkadi şerifine o toprağı ellerini sürüyor yüzüne sürüyor Maza <mâ> alamen alâ şemme türbete ahmedâ en lâ yeşumme medez zemâni gavâliyâ sübbet aleyyye mesâibun lev ennehâ sübbetel aleyyye misirne leyâliyye Hz. <mâ> Ahmet'in toprağını koklayan daha sonra niye gül koklasın ki? O zaten kokuyordu. ...başım öyle musibetler döküldü ki benim... ...o gündüzler üzerine dökülseydi... ...gündüzler birdenbire kararır... ...gece olurdu diyor. Ve hepsi zannediyorum... ...o recada... ...o ifadede... ...o histe... ...o duyguda... ...mubarek validemizde... ...müttefik ve idiler Hepsi aynı şeyi düşünüyordu. Ama zannediyorum bu düşünce hissiydi bu düşünce bir medyuniyet düşüncesiydi bu düşünce onun o önemli misyonu eda etmesi onun bir misyon adamı olması düşüncesiydi fakat onlar onun davasını her şeyin üstünde tutuyorlardı çünkü o dava gidip Allah'a dayanıyordu İşte bir taraftan hisleriyle ona şahsi bağlılıklarıyla sarsılırken yaralanmış gibi bir hal alırken Diğer taraftan da davasını ikame etme duygusuyla pür heyecan yaşıyorlardı. Bu abide ikame etmeliyiz diyorlardı. Ve ona öyle ulaşmalıyız diyorlardı. Bize düşen şey de odur. Her ölüm, hususuyla çok sevdiklerimizin ölümü bize bu mülazaları hatırlatmalı. Eğilip derin derin bunları düşünmeliyiz. Her meseleyi öbür alemin mevcudiyetine bağlamalıyız kabri, karanlık toprak altı görmemeliyiz. Cennet saraylarının koridoru gibi oraya bakmalıyız. Pane alemden baka aleme yürümene yolu, köprüsü görmeliyiz. Allah'a giden yolların oradan geçtiğine inanmalıyız. Ve hayatımızı ona göre bir kere daha gözden geçirmeli. Bir kere daha kendimizle yüzleşmeli. Bir kere daha kendimizi hesaba çekmeliyiz. Ölüm acılarını bizim için böyle yararlı, faydalı bir yanı olmalı. O acıları dindirecek. Öyle büyük payelere talip olmayalım. Kün indennas iferden minennas. İnsanlardan bir insan olmak yeterlidir bizim için. Ayaklarımız yerde. Ne maddi ne manevi. Faikiyet mülazamız yok. Hiç kimseden büyük değiliz. Herkesten küçük olduğumuza da Hiç şüphe yok Ama el alem sizin hakkınızda Hüsnü zannediyormuş Başka şeyler görüyormuş Şirke, küfre, dalalete düşme gibi Veya hizmete Zarar verme gibi mülazalar varsa Onları tahsiye etmek de Yine hakperestliğin gereğidir Mesela Allah Kalkarlar işte gavs Kutup filan Ya nerede onlar nerede biz Nauzubillah dalalet ifadesi, Messi, Mihti gibi iddialarda bulunurlarsa bu kocaman, dev dev yanlışlar mutlaka tahsiye edilmesi lazım. Bunlarda kimsenin hakkı olmayan payelere sahip çıkma meselesi vardır. O yanlış düzeltilmesi iktiza eder. Bir, ikincisi, siz bu türlü yanlış iddialarda bulunduğunuz zaman hem bu mevduda hedef gösterdiğiniz, bu hedef haline getirdiğiniz insana zarar vermiş olursunuz, hem de onun şahsında davaya zarar vermiş olursunuz. Bir sürü hasım türer. Bana ne yahu kutup kim olursa olsun, gavuz kim olursa olsun, bana düşen şey nedir? Rütbesiz küçük bir nefer olmak. Nefer olmaya çalışmalı. Neferlik çok güzel şeydir. Neferliğin üstünde hiçbir mülazaya bağlanmamalı insanlar. Ben şuyum buyum dememeli. Hatta burada istidradi bir şey arz edeceğim. İnsanların bu türlü şeylere dilbestli olmaları bazen de Cenab-ı Hakk'ın onların eliyle bir kısım fevkalade şeyle lütfetmesiyle de olabilir. Eğer Allah'la hakikaten samimi bir münasebet içindeyse ve Cenab-ı Hakk'ın muhlis kullarına muamelesini ondan bekliyorsa şayet demeli ki Ya Rabbi beni bana aciz, hakir, zayıf bir kul olarak göster. Benim elimle öyle fevkalade şeyler isaretme. Yani dua ederim birinin başının ağrısı diner. Dua ederim birinin karnının ağrısı diner. Ve bunlarla benim aklıma bir şey gelecek ve birileri bunlarla beni abartacaksa ben istirham ediyorum ya Rabbi. Benim elimden bunlar meydana gelmesinler. Çünkü bu yükü taşıyacak bir eşek değilim ben. O semerin altında ezilirim ben. Bu açıdan da size daha evvel de demiştim. Bu mülahazaya bağlı olarak o şahi geylanilik bir gelin gibi süslense ayağımın dibine kadar gelse inandığım şeyi söylüyorum size. Vallahi billahi tallahi şu cemaat içinde bir nefer olma mülahazasıyla benim sana ihtiyacım yok. Allah kapısında aczımı, fakrımı, zafımı, ihtiyacımı ve onu düşünmemi her şeye tercih eder. Abdiyeti dünyada her şeye tercih eder, o kapıda bir abd olarak devam ederim. İlalem kendi kendine bir kısım hususiyetler atfediyormuş. O mevzuda tasihlerimiz olacak hususlarda mutlaka tasihte bulunmalıyız. Abartılı şeylerden uzak durmalıyız ve onlara fırsat vermemeliyiz. Halkın verdiği o riyasetlere de fırsat vermemeliyiz. Kendimiz de öyle bir şeyi götüremeyeceksek, onu kullanacaksak bir kredi olarak... İstismar edeceksek, onunla başkalarının teveccühlerini avlayacaksak şayet, onu bir ağ gibi kullanacaksak, bir zayıf karakterli insanız demektir. İşte bu mevzuda kendimizi çok iyi keşfetmeliyiz. Zayıf karakterli bir insanız. Allah'ım benim gibi zayıfa bir şey verme. Sen sadece bana elini ver, tut elimden, beni yalnız bırakma demeliyiz. Saf kulluk. Saf kulluk. Hiçbir şey karıştırmadan. Ne hoştur o Yunus'un şeyi derler. Men ki be. Tapduk Emre kapıda durmuş durmuş da kendi de hiçbir şey hissetmeyince başka kapılar çalmaya başlamış. Dolaşmış dolaşmış fakat dönmüş dolaşmış. Kürtçüdük yani yine oraya gelmiş. Kabul edilir mi edilmez mi? Hünkarın hanımı ona demiş ki başını yaşaya korsan işte gelip geçerken ayağa ilişecektir onun sana, gözleri de görmüyor. Sorar bu kimdir diye, mesela ben veya başkası Yunus deriz, o da bizim Yunus mu derse bil ki kabul etmiş. Kalk sarıl, ayağına sarıl. Ve öyle yapıyor. Ama hangi mülazayla dönüyor, geliyor? İki adama arkadaş oluyor, refakat ediyor. Bunlar maide-i semaviye istiyorlar. Yemek vakitlerinde geliyor. Birdenbire geliyor bir şey. Ama bir insan eliyle ama başka birinin eliyle mutlaka bir tablacı beliriyor orada. Onlara bir tabla sunuyor. Bir gün öyle, bir gün öyle. Bir gün de buna diyorlar ki şimdi dua sırası sende. Dua et diyorlar. Maide-i semaviye. Bu kendinde hiçbir şey görmediğinde diyor ki Ya Rabbi bu arkadaşlarımın kimin yüzü hürmetine dua ettilerse ben de onu şefaatçi yaparak sana dua ediyorum. Onun yüzü suyu hürmetine bir maide-i semaviye. Allahümme enzil aleyna maide minne semai tekunulen aiden leveline Ve maide-i semaviye geliyor. Ama bir vasıtayla geliyor. Sonra onlar da şaşırıyorlar. Bu nereden biliyordu diyorlar bizim şefaatçi yaptığımız adamı. Diyorlar, sen ne dedin? Diyor ki ben böyle dedim. Bunlar kim diyorlarsa. Diyorlar ki ona biz Tapduğ'un çok halis bir müridi var. Kendi hiçbir şey görmüyor. Onun yüzü suyu istiyorduk bunu. Tıklık diyor. Ve işte öyle geliyor. Başını eşiğe koyuyor. Aslında hepimiz günahla uzaklaşıyoruz biraz. Dönüp böyle bir eşiğe baş koyma var. Sonra dinlemek var. Acaba bizim Yunus diyorlar mı? Fakat biz diyorlar olabilmesinin bile hazasıyla sarılmalıyız o eteğe, dönmeliyiz. Ve hakikaten öyle oluyor, geliyor, tapduk üzerinden geçerken ayağı gelişiyor. Kimdir diyor, Yunus diyorlar. Bizim Yunus mu deyince, kalkıyor elin ayağına kapanıyor. Oğlum diyor, ben seni ahirete kapalı, kilitli bir sandığı olarak göndermeyi düşünmüştüm. Sen ille de içinde cicili bicili bazı şeyler Görünsün sevdasına tutuldu diyor bu önemli bir şeydir bizim cicili bicili şeylere talebimiz yok arzumuz da yok arzu olarak Allah bize yeter mahbub olarak Allah yeter 17. sözde sermest camu aşk olan Mevlana cami gibi deyip şöyle diyor iki khahi iki cuyi iki beni yalnız biri iste Yalnız biri gör, yalnız bire yönel, yalnız biri söyle, yalnız biri an. Başkalarının faydası yok. Bence o mülahazaya bağlı kulluğu götürmek lazım ve başka taleplerde bulunmamak lazım. Talep demek, yeni bir matlup belirleme demektir. Allah'ın matlup olması size yetmiyor mu? Yeni bir kast, ayrı bir maksud arama demektir. Allah'ın maksud olması yetmiyor mu size? Yeni birine teveccüh, bir mabut arama demektir. Allah'ın mabudiyeti yetmiyor mu size? Allah mabudu bilhak, maksudu bil matlu matlubu muhakkaktır. Bence buna yönelmek lazım. Onun dışında her şeyi, ona masiva deniyor. Ondan gayrı her şey elinin tersiyle itmek lazım. Bakanlıkta, başbakanlıkta, reisi cumhurlukta, velilikte, kutuplukta, Gavustikte başka şeyde, kulluk bize çok güzel yakışıyor, mabut olma da ona çok güzel yakışıyor. Işık alanını genişletmek lazım. Her şeyi gayet net, gayet açık, mayetin nefsül emriyesine uygun görebileceğiniz şekle getirmek lazım. Bu mevzuda gayretiniz olması lazım. Gayretsiz kendi kendine gelmez. Ve enleyse lil insan illa masaa ve enn sayya İnsana sayinden başka bir şey yoktur. Ve insan görecekse gelecekte sayinin neticesini görecektir. Akif sus ey sersem durmaz şihanın seyri mutadı. Ne sandın? Ve en leyselil insan illa masaa vardı. Sen hiç sayetmeden değişik hülyalara takılıyorsun. Şu olsun bu olsun diyorsun. Bende iman her zaman kavi olsun. Ve bu kavi imanda hep bir temadi yaşayayım ben. Hep bahsub aden mevti canlı, cehap canlı. Gözümün önünde müşahede edeyim. Bir televizyon ekranında seyrediyor gibi seyredeyim diyorsun ama fakat bu mevzuda çok ciddi bir gayretin yok. O iş için kaç gece kalkıp başını seccadeye koydun. Seccadene o mevzuda şahit olarak kaç damla gözyaşı döktün. Allah'ım beni sensiz etme dedin beni ahiretten uzak tutma dedin. E demedinse yok o mevzuda bir isteğin bir dilekçen yok ki dilekçene cevap verilsin. Sen yanıp yakılacaksın ki çok teker üreden bir söz. Sen sular gibi çağlayacaksın ki eyyüp gibi ağlayacaksın ki ciğer yahı dağlayacaksın ki o da senin ahvalini sorsun ve sana bir şeyler versin. Sen umurunda değil bu mevzu, hiç bir ızdırabın yok. Nasıl olsa olur diyorsun. Dünyaya ait hangi mesele Allah aşkına söyler. Sen öyle yerinde yatıyorken kendi kendine oluyor. Dünyaya ait meselelerin kıymet harbiyesi nedir? Sen öyle bir şeye talipsin ki o ebedi hayat, ebedi saadet. Sene meselesi söz konusu değil. Orada Cenab-ı Hakk'ın cemali var, orada rıdvanı var. Orada burada senden ayrılıp giden bütün dostlar var. O sevgililerle beraber ötede ebedi yaşama var. Dünyaları elli defa ortaya koysan elde edemeyeceğin, böyle bir sermayeyle elde edemeyeceğin bir şeye talipsin. Şimdi böyle kocaman bir talebeni sırt üstü yatarak sen sadece basit bir istemeye bağlarsan olmaz o mesele. İşte orada sular gibi çağlayacak, eyyüp gibi ağlayacak, ciğer gardı ağlayacak, ağlaya ağlaya Yakup gibi gözlerini kör edecek, her kokuda Yusuf'u duyacaksın ve bir gün o gömlek gelecek, gözün açılacak ve sonra hayat çağılayanına girecek, Eyüp gibi şifaya bulacaksın. Temadi için mütemadi gayreti ihtiyaç var. Süreklilik, sürekli gayret ister. Sürekli gayreti olmayanlar sürekli marifet iddiasında isteğinde bulunmasınlar. Sürekli muhabbet iddiasında bulunmasınlar. Hatta bir şey daha var. Size karşı saygısızlık olur. Saygısızlıkla bağışlayın. Bu mevzuda sürekli bir gayreti olmayanın o mevzuda sürekli beklentiler içinde bulunması bir yönüyle bir yalana bel bağlama demektir. O meleği âlâda bir yalancı olarak müteale eder. Ne ettin? Ortaya hangi sermayeyi koydun ki böyle bir şeye talepten bahsediyoruz? Derler. Allahümme inna neselüke <gülüyor> alhuda ve alttuka ve alafata ve albina Allahümme inna ala zikrik ve şükrik ve husne ibadetik Allahümme inna neselüke affeke ve afiyetke ve radake ve teveccüheke ve nefahatike ve unseke ve kurbeke ومحبتك وشفائك ودواءك وحفزك وحرزك ونصرتك وذقيتك وحمايتك وعنايةك والفوز والنجاح والفلاح والموفقية والظفرة والانتصار على عدائنا ربنا نصرنا على عدائنا مولانا نصرنا على عدائنا بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق اسمائك الحسنى ve bi hurmati ve hakkı seyyidina Muhammedenil Mustafa عليه te'ala aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve ala ikhvanihi minal nebiyin ve al mursalin ve ala al melayketil müqarrabin amin elfe istejib duana ve